Nasıl bizden razı olacak Cenab-ı Hak? Tövbe suresinin 100. ayetinde İslam dinine girmiş öne geçen ilk macirler ve Ensar ile ona güzellikle tabi olanlar var ya işte Allah onlardan razı olmuştur. Demek ki burada Cenab-ı Hak üç grubu öne çıkartıyor. Bir ondan razı oluyor ve cennet var. Birincisi Mekkeliler. Burada kimleri ki hükü Mekkeliler? Sümeyyev validemizi görüyoruz. Bir ayağı bir deveye bağlandı, bir, bir ayağı bir deveye bağlandı, ters istikamette gönderildi, parçalanıp vefat etti, en ufak bir taviz vermedi. İşte kâfillere karşı şiddetli. Yasir var onun beyi, o da katledildi. Ammar var oğlu, Bilal var, Bilal radıyallahu anh öyle kızgın çöllerde, o da ehad ahad ahad dedi, hiçbir taviz vermedi. Medine devrine geldik, orada iman güçlendi Mekke devrinde, granit hale geldi. Kalbini korumak için banlı canı hepsini feda etti ki yeter ki kalbini korusun. Medine'de ahkam ayetleri inmeye başladı. O cahiliye devrinin bütün adet tek tek kopmaya başladı. Her inen ayette sabi semi'na ve ata na diyordu. Ya Rabbi işittik ve itaat ettik diyorlardı. Azize Ömer (r.a.) diyor ki zannederdik gökten bir sofra indi zannederdik diyor. Allah'ın muradı nedir derdik. Biz nasıl tahsil edelim? Bunun derdine düşerdik diyor. Hatta benim bir komşum vardı. Bir gün o giderdi. Ben çalışırdım. Ben giderdim. O, o çalışırdı. O gün hangi ayetinde Allah Resulü'nden, ne gibi femi muhsine mübarek ağzından, hadis-i şerifler buyuruldu. Onları birbirimize aktarırdık. Sahabinin lezzeti buydu demek ki. İnfak ayetleri inmeye başladı. Altını, gümüşü birlikte. Biriktirip de Allah yolunda harcamayan acıklı bir azab bile müjdele benzer ayet inmeye başladığı zaman Esra-ı Musufa dağlara çıktı. Odunlar kesti, çarşıya getirdi, onları sattı, Efendimiz'i önüne koydu. Yani en ufak bir şeyde dahi imkansızlıklar haline kendisi bir imkan bulmaya çalıştı. Ben nasıl Allah rızasını kazanabilirim? Ben nasıl Allah Rasulü hoşnut edebilirim? Efendimiz'e ibadette benzemek. Namazlarımız, bilhassa cemaatlerimiz, mümkün mertebe, nafile namazlarımız, zekatlarımız, sadakalarımız, infak, infak etme, israftan kurtulma, bilhassa zamanın bir israf asrı, pindirlikten kurtulma. Çünkü birbirine, birbirine bakarak bir israf şeyi başladı. Globalleşen dünya karşısında, televizyon, televizyon telkinleri, internetin şeyleri kandırmaca bir takım ceyranlar falan, modalar. insan içini boşaltıyor, kendisi dolduruyor moda. Kendini tabi ettiriyor. tabu bu bir ihtirasa götürdü insanları. Egoizme götürdü. Güç gösterisine götürdü. Mal benim demeye başladı. Halbuki Efendimiz'de infak nasıldı? Beşte bir ganimetlerin Efendimiz'e ait. Onu dağıtmadan huzur bulamazdı, evine az bir şey gönderirdi. Ondan sonra onu da getir, onu da verirdi. Ondan sonra bir garip gelirdi. Garibe verecek hiçbir şey kalmazdı. Bir şey veremedim diye, utancından yüzünü diğer tarafa çevirirdi. cenab ı Hak, قَوْلًا مَيْسُورًا buyuruyor. Hiçbir şey veremiyorsan, hiç yoksa ona tatlı güzel birkaç söz söyle. Nasıl bir diyergân bir insan isteniyor İslam'da. Yine Efendim buyuruyor. Sahip, ben biz hepimiz merhametliyiz diyor. E, yok diyor Efendimiz, merhamet an ve şamil merhamettir. Allah'ın ne kadar mahlukatı varsa, onların hepsine şamil merhamet. Mümin, mü'min kardeşine yardım edecek. Sevincini paylaşacak, üzüntüsünü paylaşacak. İnsanların, insanlığın hidayeti için gayret edecek. Bütün mahlukat insan için yaratıldı. Her mahlukatı görün gördüğü zaman bu bana Allah'ın bana verdiği emanettir diyecek. Bu benden mesul, bu, bu ben bundan mesulüm diyecek. Ecdat hayvanlar için dahi vakıflar kurulmuş. Batin Nakşibendi Hazretleri 7 sene hasta hayvanlara hizmet ediyor. En büyük diyor terfi diyor manevi terfi diyor O hizmet anında ben buldum buyuruyor. Bellası gerçek tahsil Cenab-ı Hakk'ı tanıyabilmek. Yani marifetullah edebilmek, Peygamber Efendimiz'i tanıyabilmek, Kur'an-ı Kerim'i tanıyabilmek, Kur'an-ı Kerim'le istikametlenmek, ayetlerde derinleşebilmek, ayetlere derin bir kuyuya bakar gibi bakabilmek. Tabi bu kalbin sanatı olmuş oluyor. En mühim de halak", peygamber Efendimiz'i okuyabilmek. Onda derinleşebilmek, o da satırlardan okumaklı olma, o ancak satırlardan okunur. Sahibi onu satırlardan okumadı, satırlardan okudu. O da aşk ve muhabbetle okunur. Bu tahsinin zirvesinde de Ebü’l Kerim radıyallahu anhı görüyoruz. En büyük sanat Efendimiz'i okuyabilmek. Ökre Bismillahirrahmanirrahim halak. Efendimizin ümmeti olan sevgisi sonsuz. Ben kabrimde diyor kıyamete kadar diyor. İslam'ın ümmeti ümmeti diyeceğim buyuruyor. Tabi burada kendi muhabbetimiz ne kadar? O bu ay bize bir ayna mesabesinde. Efendim böyle cinlerin ve insanların asilleri, gafilleri hariç yer ile gök arasındaki bütün mahlukat beni tanır buyuruyor. Hazreti Ali radıyallahu anh biz diyor, Allah Resûlü'nün Mekke'de gider, giderken diyor bazı taşlarını Esselamu aleyke Ya Resûlü Allah dediğini duyardım ben diyor. Uhud Efendimiz'i tanıdı. Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz buyurdu. Seven kimsin? çok iyi tanıması lazım ki sevecek. Demek ki Uhud çok iyi tanıyordu Efendimiz. Nebatat tanıyordu, hurma kütüvü tanıyordu. Hadisi büyük bir kitle tarafından. Hadis Şerif geliyor. Hadis-i mütevatir. Hatta hatta Mevlana diyor ki bir diyor hurma kütüğü diyor diyor Allah Resulü diyor. Ve ağladı diyor. Hüzünlendi diyor. Kama kedere büründü diyor. Sen diyor bu diyor hurma kütüğünün hurma kütüğünün tanıdığı kadar sen ne kadar tanıyorsun diyor Mevlana Hazretleri. Hayvanlar tanırdı. Ağlayan deve gelirdi derdini anlatırdı. Efendimiz sahibini çağırırdı, sahibini ikaz ederdi. Velhâsıl tanıyan insan ise zirvelişiyor, Cenâb-ı Hak onunla dost oluyor. Aile yuvasına baktığımız zaman, onun aile yuvası en mesut bir yuva. Oradaki hanımlar, Efendimiz'in hanımlar hiçbir Hanım beyini öyle sevemez. Hiçbir bey hanımını öyle sevemez. Hiçbir kız evla hiç kız hiçbir kız babasını Fatıma Hanım'ı sevdiği gibi sevemez. Hiçbir baba kızını Fatıma efendimin Fatıma Hanım sevdiği gibi sevemez. Demek ki o yuvaya dikkat etmek lazım. O yuvada ne vardı? Nasıl bir feyiz vardı? Ne şekilde bir ruhaniyet vardı? Bellası kısaca Müslümanın hali, karakteri, şahsiyeti Kur'an-ı Kerim'de Ahşyunu buyuruluyor. Bir mümin ahsen, ahsen olacak. Yani bir müminin her işi en güzel olacak. Etrafına daima güzellik tebzih edecek. Ecmel olacak. Yani gönle bir huzur verecek. Ferahlık verecek. Zerafet ve, ve letafet ilka edecek. Ekmel olacak, olgun olacak, kamil olacak, mükemmel olacak. Kul Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak. Yapacağı her işe besmele başlayacak. Cenab-ı Hakk'ın sınırı. Her işin sonunda elhamdülillah diyecek. Efendimiz e, Halit bin Zeyd, Ebu Eyyübel Ensari'yi ziyarete gitti. İki sahibi de vardı yanında. Ebu Ensari görünce Efendimiz çok sevindi. Hemen bahçede bir koruk hurma kopardı. Bir olmuş hurma koydu. Bu hurmanın çeşitlerini koydu. Hemen bir koyun kesti, yarımını kızarttı, yarımını haşladı. Efendimiz'in önüne koydu. Efendimiz baktı nimetlere. Sümmele tüs elinle yövm buyurdu. Sahibi heyecanlı. Ya Resulallah dedi. Bu hurmalardan, bu yediğimiz yemeklerden mi sorulacağız? Hesap vereceğiz. Evet dedi. O zaman dedi. Efendim buyurdu. Eûz'üyle başlayın. Cenab-ı Hak hatırlayaya başlayan. bitirin. Demek ki eğer Besmeyleyle başlamadığımız... Hamdeler eline ı Hakk'ı unutarak kalktığımız nimetin sahibine, ondan bile hesabımız var kıyamet günü. فَمَنْ يَاقْمَا الْمِسْكَ عَلَى زَرَةٍ حَيْرًا يَرَةٍ وَمَنْ يَاقْمَا <gülüyor> الْمِسْكَ Zerriller önümüze gelecek orada. Yine, demek ki Besmele ile başlayacak her işi, ondan sonra hamd elini -e bitirme. Ağzımızdan bilmeyerek kötü bir söz çıktı. Hemen, Estağfurullah el istikbalaat bir iş yapmak istediğimiz zaman ifan yarın geleceğim değil yarın inşallah geleceğim. Yaparım değil inşallah yaparım. İnşallah kelimesini unutma Bir kötü bir durumla bir musibetle karşılaştık. Yine la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil Bir zararlı bir iş gördük. Bir e, mal kaybı vesaire ya bir vefat haberi duyduk. İnna lillahi ve inna ileyhi Diğer tarafta boş zamanımızda kelime-i tevhid ve salavat-ı şerif gönlümüzün ıslak olması. Cenab-ı Hak bizden kendisini unutmayan bir kalp istiyor. Allah ne nimetler verdi? Hepsini Allah yolunda sarf eden bir nefsi mutmainini istiyor, tatmin olmuş Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak vermekle Huzur buluyor. İbadette huzur buluyor, güzel ahlakta huzur buluyor, muamelatta her şeyi bir huzur halinde yaşıyor. Kalbi selim istiyor, rafine olmuş bir kalp. Daim ateşten kaçar gibi, yanlış işlerden kaçıyor. Hayır ve şer onda çok netleşmiş. Bu şekilde Cenâb-ı Hak bir cennet daveti çıkartıyor. Cennet de tabii bizim idrakimizin ötesinde güzellik ki bu bir fa'nin ikramı nasıldır? Bir halikin baki'nin ikramı nasıldır? Tefekkür etmek lazım. Ve Cenab-ı Hak o şekilde huzurumuza huzuruna gelmemizi arzu ediyor. Ayet-i kerimeler Enam Suresinde Selamun Aleyküm Kerbe Rabbiüm Ala Neffisir Rahme buyuruyor. Selam size diyor Cenab-ı Hak. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı. Kendi amelimizde değil. Dualarımız gibi amellerimiz de kabule muhtaç. Cenab-ı Hak selamın Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı buyuruyor. Yine meleklerden bir cevap selamın aleyküm bima sabr etün ve nikmukbetdar sabrettiğiniz karisse selam olsun dünya yurdunun sonu cennet ne güzeldir buyuruluyor. Sonra yine selamın Aleükküvetüllü cenneti bima küntüm tahmülüm buyuruluyor. Size selam olsun yapmış onu salih ameller kan cennete girin buyuruluyor. En nihayet cennete sevk ediliyor müminler. Cennet bekçileri karşılıyorlar. Cennet bekçileri ise selamın aleyküm tıbdün fethullah halidin diyorlar. Selam ise, tertemiz geldiniz diyorlar. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya diyorlar.